Rabül Aleminin rızasını almak için yemeği içmeyi terk eden ve Allah'ın davetine icap edip Allah'ın beytinde toplanan ve Allah'ın rızasını bekleyen aşık sadıklar. tutunuz orucun mükafatını yakın bir zamanda göreceksiniz. Allah sizleri sofrayı Muhammed'de Habib'in sofrasında oturacak ve arşının altında size ziyafet verecektir. Bunu size müjdeliyorum. Diyecek ki uzun günlerde, sıcak günlerde, eya mukaliyede oruç tuttunuz yemediniz, içmediniz, rıza bir benim. Şimdi gelin benim habibimde aynı sofrada oturun benim ziyafetimde bulun diyecek. Bunu size müjdeliyoruz Müslümanlar, oruçlanlara söylüyoruz.